13 Temmuz 2017 Bursa Arifane İlim Derneği Evuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr innel insane lefî husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr Sadakallahul azim Elhamdülillahi rabbil alemin Bana devam Evet şimdi Bugün Tedbirat-ı İlahiye Şer okuma ve şer sohbetimizin ikinci bölümündeyiz. Ön sözden devam ediyoruz kaldığımız yerden. Daha sonra ona aklı yardımcı olarak icat etti ve aklı kendine yardımcı etti ve ona ağaçtan ateş suretinde hitap sırrını hibe etti ve ona mucize olarak asa verdi. Bundan dolayı onunla sihirbazların hatıralarını helak etti. Evet i̇bn Arabi Hazretleri'nin e, ön sözünde bahsettiği kısmı okuduk. Şimdi Avni Konuk şerh etmiş. Bunu günümüz Türkçesine çevirmiş haliyle okuyoruz. Bilinsin ki genel olarak insanlar iki hal içindedirler. Birisi sarhoşluk ve diğeri ayık halidir. İnsanlar iki hal içerisinde. Ya sarhoş ya ayık. Sarhoşluk Hali ya nefisten veya ruhtan olur. Nefsani hallerden sarhoş olanlar dünya ehlidir. Onlar akıldan istifade edemezler. Nefislerinin hükmü akıllarına galiptir. Evet nefsani hallerden sarhoş olanlar yani nefislerinin tesiri hükmü altında kalanlar daha önce de bahsetmiştik sohbetlerimizde ki bu kitap bunu detayıyla açacak. Nefsin hakimiyeti altında olan insan tabi ki oradaki o sultan olan ruh artık pasivize edilmiş. Ruh hakikatini açığa çıkaramamış pozisyonda oluyor. Dolayısıyla nefs bu vücut ülkesine hakim oluyor. Vücut ülkesine hakim olduğunda ne oluyor bu? Dünyalık oluyor işte. Dünya işleriyle dünyaya meyletmiş oluyor. Bu nefsani hallerinden sargoş olanlar dünya ehlidir. Onlar akıldan istifade edemezler. Aklı selim bir şekilde düşünemezler. Aklı yerli yerince kullanamazlar. Nefislerinin hükmü akıllarına galiptir. Artık o nefs, hakikatte ruhun veziri konumunda olan, ruhun kullanması gerektiği o aklı nefs kendi tahakkümü altına alır, elde eder. Dolayısıyla nefs istediği gibi o aklı artık kullanmaya başlar. Dolayısıyla nefislerinin hükmü bu akla galip gelmiştir. Ruhi hallerden sarhoş olanlar da ahiret ehlidir. Ruhi hallerden sarhoş olanlar ise bunlar da ahiret ehlidir. Onlar da akıldan istifade edemezler. Çünkü ruhlarının hükmü akıllarına galiptir. Evet böyle bir zümre de var. Bunlar da tamamen ahiret ehli. Ahirete meyletmişler. Bunların içerisinde Allah, ehlullah'tan sınıf sınıf. Muhtemel İbn Arabi Hazretleri Fütahat Mekkesinde detayla anlatmıştı. Mesela mecuplar denilen bir grup daha vardır ki bunlar da işte artık bunlar o ruhlarının halleriyle sarhoş vaziyete geçmişlerdir. Bunlar da akıllarından akıldan faydalanamazlar, istifade edemezler. Çünkü ruhlarının hükmü tamamen artık akıllarına galip gelmiştir. Bir de kamiller vardır. Kamiller bunların dışındadır. Onlar ne dünya ile ahiretten ve ne de ahiret ile dünyadan perdeli olmazlar. Nefsin hükmünü ve ruhun hükmünü şeriat hükümlerinin sınırları içerisinde makul olarak yerine getirirler. Çünkü onlar hakimdirler. Her şeyi yerli yerine koyarlar. Bundan dolayı onlar akıldan istifade eden sınıftır. Evet olmamız gereken sınıf bu. Allah bu sınıftan olmayı nasip etsin cümlemize. Kamiller bunların dışındadır dedi. Çünkü onlar ne dünya, ne de ahiretten, ne dünya ile ahiretten, ne de ahiret ile dünyadan perdeli olmazlar. Yani onlara o ahiret düşüncesi dünyadan perdelemediği gibi dünyadaki yaşantıları da kesinlikle ahiretten perdelemez. Her şeyi yerli yerinde koyarlar. Bunlar insaf sahibidir işte. insaf. Her şeyi yerli yerine koyarak hareket ederler. Bu zümre kamiller zümresidir. Bunlar hakimdirler. Her şeyi yer yerine koyarlar. Bundan dolayı onlar akıldan istifade eden sınıftır." buyuruyor. Cenabı Şeyh-i Ekber buna işaretle buyurdular ki: "Fenadan sonra beka mertebesine gelen kamiller için Hak Teala aklı yardımcı olarak icat buyurdu. Ve cisimler aleminde ilahi tasarrufları insanı kamil vasıtasıyla olduğu için onun aklını kendine vezir yani Yardımcı edindi. Ondan sonra insanı Kamil'in cismini Musa'nın ağacına ve onun hayvani ruhunu da ateşe benzetti ki bu benzetmede birçok benzetme yönleri vardır. İzahı uzun olur. Ve Arif kesif taayyünün, kesif taayyünün ağacında zahir olan hayvani ruhu içinde Hak Teala Hazretlerinin hitabını işitir. Biliyorsunuz Hz. Musa'ya ateşten e, hitap etmişti Allah-u Teala. Ona izah etmek babında. Çünkü hakkın zatı onun hüviyetidir ve ona hak ve batılı ayırt edecek bir kudret verdi ki asa mesabesindedir. Evet Hz. Musa'nın asasının anlamı burada ne oluyor? Hak ve batılı ayırt edecek kudret anlamında. O asa ile batılı uzaklaştırır ve vücut ikliminde sihirbazlar gibi... Hayali suretler gösteren nefsani ve şeytani hatıraları helak eder. Evet bu asa ile yani hak ve batılı ayırt edecek bu kudret ile ne yapar? Nefsani ve şeytani gelen düşünceleri de ortadan kaldırmış olur. Hak ve batılı böylelikle ayırt etmiş olur. Evet şimdi i̇bn Arabi'nin izahatları kısmına geldik. Onu okuyup tekrar şerh kısmına geçeceğiz. Daha sonra kısımlanmış Mizan indinde onu korkuttu ve sakındırdı ve onun mevaredini onun üzerine dağıtıp ayırarak taksim etti ve ona sınırlanmamış olan ilahi işaret askerlerini sıraladı ve onun hazret kapısı üzerine talihli ve talihsiz olan hatıraları gönderdi ki onlardan bazıları işaret kaynaklarını kabul edicidir ve onlardan bazıları da kaçınılacak olanlardır ve orta yol üzere olan Medine'sini yani şehrini mamur kıldı. Ve onun ondan ihraç etti ve onu melekut sırlarının mütalasıyla gani kıldı ve o sebeple onu muhtaç kıldı ve onun için var edilmişlerde tasarrufu mübah kıldı ki onunla onu ondan men etti ve iman edenle küfreden kimseler arasındaki alışı onun kabzasında eşit kıldı ve bu kabza üzerinde açığa çıkardı ve onu kararladı ve onun mülkünde geçmek için bir köprü tayin etti. Şimdi onu geçen kimseye ne mutlu. Evet, şeyhin izahı burada bitti. Şimdi şer kısmı. Hazreti şey yukarıda onun akıl semasını ayırdıktan ve yardıktan sonra bitiştirdi buyurmuş idi. Şimdi de ve semayı yükseltti ve mizanı koydu. Mizanda haddi aşmayın ve ölçüyü adaletle yapın ve mizanı eksiltmeyin. Rahman suresi 7. ve 9. ayet. Bu ayeti kerimelerine işaretle kısımlanmış mizan indinde halifeyi korkuttu ve sakındırdı buyurur. Halifeyi korkuttu ve sakındırdı. Yani mizanda haddi aşmayın diye Allahu Teala burada hem korkutmuş hem de sakındırmış oluyor aşmamak hususunda. Çünkü akıl insan bedeni insan bedeninde vehim Veri, vehim Verici kuvvetten daha fazla Bütün kuvvetler üzerine hakimdir Akıl insan bedeninde Vehim verici kuvvetten daha fazla Bütün kuvvetler üzerine hakimdir Ve bütün kuvvetleri idare edici olan akıldır Hakikatte İnsan kuvvetlerini aklın hükmü ile Kullandığı takdirde Fiilleri ve hareketleri kendi muhuti için Faydalı olur Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şöyle buyurmuştur. Mü'min menfaattir. Ve bütün kuvvetlerini aklın hükmü ile kullanan ancak insanı kamildir. Evet. Demek ki bütün kuvvetlerini aklın hükmü ile kullanan ancak ve ancak insanı kamildir. Çünkü onun vehim verici kuvveti aklına boyun eğmiş. Her insanda vehim kuvveti bulunmaktadır. Ancak insanı kamilde vehim verici kuvvet artık aklına rağm olmuş, boyun eğmiştir. Vehim orada o insana kuşkuyu, endişeyi, şüpheyi vermez. Vehim verici kuvvet aklına boyun eğmiş ve şeytanımı İslam ettim. Hadisi şerifinin sırrı halife olan insanın kelaminde ortaya çıkmıştır. Evet, Resulullah Efendimizin bir hadisi şerifi vardır. Ben şeytanımı Allah bana yardım etti ve şeytanımı İslam ettim. dediği hadis şerifi bu cihetten ele almış burada. Şeytan yani o şey buradan şeytandan kastettiği de işte o vehim olmuş oluyor insandaki vehim kuvveti. Tabi. Burada işte bu vehim yani in, bir, bir cihetten yine daha önceki cinlerin insanlar üzerindeki tesirini anlatan sohbetimizde yapma, yaptığımızda bahsetmiştik. Cinler insanlara vehim kuvvetini açığa çıkartacak nitelikte hareket ederler şeytanda. Bunu e, kuvvetli bir şekilde açığa çıkarırlar şeytan, e, insanda. Bu cinler. İşte bu vehim, insandaki vehim bir yerde o cinlerin o şeytanların da insanlara verdiği üfürme seslenişi, ilhamı anlamına da gelmekte. Dolayısıyla bu vehim ancak ancak ne diyor? İnsanı kamilde, insanın kamil aklın hükmünü tam manada kullandığı için vehim kuvveti aklına boyun eğmiş durumda bulunur. Noksan insanın vehim verici kuvveti ise aklına hakim olduğundan, bu noktaya kamil bir noktaya gelmeyen insanın vehim kuvveti ise aklına hakim olduğundan Kısımlanmış mizan indinde azgınlık ve hüsran içindedir. Allahu Teala'nın o mizanda haddi aşmayın dediği ayette geçen hükmünü dikkate almaz, uygulamaz. O mizanda azgınlıkta bulunur, o mizanı aşar. Dolayısıyla da hüsran içindedir. Çünkü vehim verici kuvvet varı yok ve yoku da var gösterir. Bu ise kısımlanmış mizan indinde azgınlık ve hüsrandır. Hak Teala Hazretleri insanı Kamil'de dahi vehim verici Kuvvetin varlığı dolayısıyla onu kısımlanmış Mizan indinde Ayette şöyle geçer Mizanda haddi aşmayın Ve ölçüyü Adaletle yapın ve mizanı eksiltmeyin. Rahman 8. ve 9. Ayetlerde korkuttu Ve sakındırdı Ve mizan gerek Kamil ve gerek Noksan için Ahmedi tertemiz şeriatın aynıdır. Mizan Kamil ve Noksan için Ahmedi tertemiz şeriatın aynıdır. Kamil ile Nakıs arasındaki fark budur ki Kamil şeriatı iştihat koruyucuların iştihatlarından değil kitap ve sünnetten Allah'ın muradına ve Resulullah'ın muradına uygun olarak doğrudan doğruya hakikati Muhammediye'den alır. Evet Kamil kişi, Kamil zat işte burada Fark bu. Kamil nakıs arasındaki farkı anlatıyor. Kamil şeriatı iştihat kurucuların iştihat koyucuların iştihatlarından değil. Bu iştihat eden imamlardan değil. Kitap ve sünnetten aklın muradına Allah'ın muradına ve Resulullah'ın muradına uygun olarak doğrudan doğruya hakikati Muhammediye'den alır. Yani hakikati muammediyeden alır. Tabi. Bu Kamil kişi direkt Resulullah Efendimiz'e, işte Kur'an ve sünnet ışığında Allah'ın muradına ve Resulullah Efendimiz'in muradına uygun düşecek şekilde hakikati muhammediye'den alır. Noksan olan ise iştihat koyucuların iştihatlarına tabidir. Bu noktada noksanlığı olan mecburen o iştihat koyucuların ne şekilde iştihatta bulunduysa ona tabi olup ona göre hareket etmek zorundayız. var mı? Var tabi ki. Tabii ki günümüzde halen hakikat Muhammediye'den burada Allah'ın muradını ve Resulullah Efendimiz'in muradının ne olduğunu görüp... Çünkü artık e, kamil, kamillik mertebesine ulaşmış. Dolayısıyla bütün bu e, doğruyu, doğrudan doğruya hakikatı Muhammediye'den alan insanlar var tabii ki. Mertebe hükümleri çelişir mi? Yani çatıştığı olur mu? Yani Muhammediye'den alıyor Bakın şimdi burada iştihat dediğimiz zaman mevzu dallanır. İştihat da. bakın nasıl... Ee, mes bu, bunun için ayrıca bir ders inşallah yapacağız. Mezhep imamları olarak bildiğimiz imamlar iştihat koyuculardır. Bu, bunların arasında baktığımız zaman aralarında mesela bazı mevzularda farklılıklar var. Tabi hükümlerde, Tabii, hükümlerde bu, bu budur derken diğeri budur demiş. Hükmü farklı bir hüküm koymuş. Aynı e, mevzuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'den ya da sünnetten farklı bir hüküm çıkarmış. Dolayısıyla burada kişinin ilmi derecesine göre Allah indindeki mertebesine göre oradaki iştihadı farklılık arz edebilir. Eğer ki günümüzde bu kamillerden muhakkak var, kıyamete kadar olacak, var olacaktır. İşte bu kamil olanlar da kendilerince Kur'an ve sünnetten Allah'ın muradına ve Resulullah Efendimizin muradına uygun düşecek şekilde hakikati Muhammediyeden aldığı hakikatle iştihat eder günümüzde. Ama bunun iştihadı kendisini bağlıyor. Kendi adına iştihat eder. Devam ediyoruz. Ve şeriat bütün kuvvetlerin vazifelerini taksim etmiştir. Akıl bu kısımlanmış mizana riayet etmez ve vehim verici kuvvete tabi olursa vücut memleketi bozuk ve harap olur. Onun mevaridini onun üzerine dağıtıp ayırarak taksim etti. Ne demiş? İnsanın mevaridi on duyu dedikleri zahir ve batın duyulardır. Hak Teala Hazretleri onun mevaritleri olan bu on duyuyu, Vücudunun üzerine dağıtmak suretiyle taksim etti. Görme mevzi bir yerinde ve işitme mevzi diğer bir mahallinde ve koklama mevzi de başka bir tarafındadır. Diğer duyularının yerleri de böylece muhtelif mevzilere taksim edilmiştir. Ve ona sınırlanmamış olan ilahi işaret askerlerini sıraladı. Yani gerek zahir duyular ile algılanan ve gerek batın duyular ile idrak edilen suretlerin hepsi ilahi işaret ve ayetlerdendir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rad Suresi 3. ayette Muhakkak ki Bunda tefekkür eden kavim için elbette Ayetler yani işaretler Vardır Buyurur. Yine Rad Suresi 3. ayette Muhakkak ki bunda akıl eden Kavim için elbette ayetler işaretler vardır. Ve yine Taha 128'de işte bunda nehi sahipleri için mutlaka ayetler yani işaretler vardır buyurulur. Bu ilahi işaretleri kemaliyle ancak insanı Kamilanlar Daha önceki derslerimizde de bahsettik ya Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ayetlerde hitap ederken der. İşte burada akıl sahipleri için hitaplar vardır buyurur. Burada başka bir ayette burada derin akıl sahipleri için hitaplar vardır. Ulul elbab diye buyulur. Başka bir ayette burada ancak kalp sahipleri anlar diye hitap vardır. Burada bu ayetler hep sınıf sınıf hitap ettiği zümrenin anlayabileceği şekildedir. İşte eğer ki kalp sahipleri için hitap varsa o ayette o ayetin hakiki sırrını, gerçek manasını derin akıl sahipleri anlayamaz. Akıl sahipleri hiç anlayamaz. Normal sıradan insanlar hiç anlayamaz. Sadece zahirdeki manayı alıp görürler. Bunun için diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i anlamak evet Okunuş olarak okunduğu zaman herkes zahirindeki manasını alabilir, anlayabilir. Fakat burada sınıf sınıf, mertebe mertebe bir anlayış, idrak olması gerekiyor. Bu sınıflarda işte kendilerince bir idrak anlayışa vakıf oluyorlar Kur'an-ı Kerim'den. Buradan da işte ne diyor? Bu ilahi işaretleri kemaliyle ancak insanı kamil anlar. Yani kamilen anlayabilecek olan insanı kamildir. Çünkü her şeyin hakikatlerini müşahade ederler. Bunlar noksan insana oyun gelir. Nakıs insana bunlar oyun gelir. Nitekim Allahu Teala, nitekim ey Allah'ım oyun ve eğlenceden ibaret olan eşyadan bizi uzaklaştır ve bize eşyanın hakiki mahiyetini göster buyurulmuştur. Resulullah Efendimiz'in eşyanın hakikatini bana bildir diye duası vardır mesela. Ve sıfatların görünme yerleri ve ilahi isimlerden ibaret olan bu işaretler ilahi askerler olup o her an bir iştedir. Rahman 29. Gereğince onların ne başlangıcı ve ne de bitişi vardır. Nitekim buyrulur. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Hocam, o, o, arası, çok ya. Onu e, başka zaman başka açalım. O her an bir iştedir. Her an bir oluştadır. Evet. Şimdi oraya girersek çok detaylıca gireceğiz. Evet. Aslında Aslında bu, evet. bu bu bu ayeti İbn Arabi Hazretlerinin Fütûhat'ını okurken her çoğu kısımda hep giriyoruz oraya. Hep, giriyor. hep giriyoruz. Evet. Çünkü işin bir de sırrı hakikati Şimdi bu bazen, ayette de geçiyor. Tabi. Çünkü evet. her yerle irtibatı var bu evet. ayetin. Evet. O her an bir şendedir. Yani evet. bir iştedir, bir evet. oluştadır. Her evet. an her evet. daim var iştedir. Evet. evet. Nitekim buyrulur. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Müttesir 31. Bu itibar ile ilahi işaret askerleri sınırsızdır. Cenab-ı Hak halifenin zahir ve batın duyularını bu ilahi işaret askerlerini sıralamıştır. Bu işaretler gereğince zahir ismi ile batın isminin hükmünü verir. Ve onun hazret kapısı üzerine talihli ve talihsiz olan hatıraları gönderdi. Yani insan kalbinde heyecan yapan şey dört mertebe üzerinedir. Eğer çabuk gelip giderse, evet insanın kalbine çabuk gelip anında gelip giderse buna haciz yani endişe derler. Ve eğer biraz kalırsa gelir de hemen gitmezse vaciz yani vesvese derler. Ve eğer şiddet ve kuvvet ile gelip yerleşirse, şiddetli bir şekilde gelip de yerleşirse kalbe hatır ve hatıra derler. Ve kalpte yerleşmiş olarak devam ederse, yerleşerek kalırsa ve devam ederse buna da fikir derler. Fikir derler. Ve dışarıdan gelene de, dışarıdan gelirse, dışarıdan gelene de varit, yani ulaşan derler. Varit, ulaşan, haber. Ve varidin mevritleri yukarıda bahsedildiği üzere zahir ve batın duyulardır. Bu hatıraların bazısı talihli ve bazısı Talihsizdir. Bazıları insan için faydalı, bazısı ise zararlıdır. Bu hatıralar zahir ve batın duyulara dahil olmadan önce halifenin kapısı olan ve ilahi huzurda hazır bulunan kalbine gelir. Mizana uygun olan kabul ile zahir ve batın duyuların yerlerine ulaştırılır. Mizana uygunsa Allah'ın mizanına. Uygun olmayanlar o yerlere ulaştırılmaksızın ortadan kaldırılır. Ve orta yol üzere olan Medine'sini yani şehrini mamur kıldı. Ne demek? Yani Medine'den kasıt şehadet alemidir. Ve şehadet alemi iniş ve çıkış mertebelerinin kesişme noktası olması itibariyle orta yolda olan bir Medine'dir. Ve şehadet alemi Medine'sinin mamur olması Hakk'ın halifesinin vücuduyladır. İnsanı kamil olmaksızın alemin vücudu ruhsuz bir ceset hükmündedir. Nitekim Cenabı Şeyh Ekber Füsüsül Hikem'de Adem fassında bu manayı izah buyurmuşlardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu hakikate işaretle buyurulur ki Ve Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım demişti Bakara 30 Ve sonra sizi yeryüzünde halifeler kıldık Yunus 14 Ve hakkın halifesi olan insanın ı kamilin vücudunun kesilmesi halinde Alemin mamur oluşu harap oluşa yüz tutar Nitekim hadis-i şerifte buyrulur. Yeryüzünde Allah Allah diyen bulundukça kıyamet kopmaz. İşte bu insanı, insanı kamil, halife olan, gerçek halife olan insanı kamil yeryüzünde bulunduğu sürece işte Allah Allah'tan diyen kasıt budur. Bizi hadis-i şerifte bu insanı kamilin Allah zikri kastediliyor <gülüyor> burada. Yeryüzünde Allah Allah diyen bulundukça kıyamet kopmaz. Yani insanı kamil bulundukça kıyamet kopmaz. Evet. Ne zaman ki o en son insanı kamil. Zamanın kutbu olan o insan-ı kamil yeryüzünden artık ayrılır, eceli gelir, son bulur, ölür. Çünkü insan-ı kamil alemin direğidir. Evet. Muhattin i̇bn Arabi Hazretleri böyle anlatır. Alemin direğidir der insan-ı kamil. Evet. Tabii. Ve bu direk yıkıldığı zaman bu alemde yıkılmaya mahkum olur. Evet. Ve Cenab-ı Şeyh Ekber bu manayı da Şitfasının sonlarında beyan vurmuşlardır. İnşallah füsus derslerine girdiğimizde o konuları da detayla işleyeceğiz. Ve onu ondan ihraç etti ve onu melekut sırlarının mütalasıyla gani kıldı ve o sebeple onu muhtaç kıldı. Ne demekmiş? Yani Hak Teala Hazretleri halifeyi bu şehadet mertebesi Medine'sinin hükümlerinden ihraç edip, hakikat aleminden ibaret olan melekut sırlarının mütalasıyla bu alemin ahkamına tabi olma ihtiyacından gani kıldı. Çünkü bu alem tabiat hanesidir. Buradan çıkmadıkça hakikat alemine gitmek mümkün değildir. Nitekim Hacı Hafız buyurur ki beyitinde şöyle tercüme edilmiş. Sen ki tabiat hanesinden dışarı çıkmıyorsun, hakikat mahallesine sefer edebilmen nerede? Yani insan tabiat hanesinden kurtulmadıkça nefsinin nefsi emmaresinin <gülüyor> vehminden, <gülüyor> vehminden nefsi emmaresinin nefsi leva kalıbından çıkmadıkça, kurtulmadıkça nefsini safileştirmediği sürece hakikat mahallesine sefer eyleyemez. Çıkamaz. Hakikat aleminin mertebelerini müşahede edemez. Göremez. Bunu kastetmiş oluyor. Şimdi halife bu alemin hükmünden çıkıp melekut sırlarına mütalaa etmesi sebebiyle la mevcude illallah yani Allah'tan gayri mevcut yok. Ve la faile illallah Allah'tan başka fail yok Sırına ve ve sizi de yaptıklarını şeyleri de Allah halk etti Allah. saffat 96 ve sizi de yaptıklarını yaptığınız şeyleri de Allah halk etti ayeti kerimesinin hakikatine Vakıf olur evet. ve kendisinin hakkın kudret elinde bir alet olduğunu görüp bilir evet. ve bir alet nasıl bir Üstadın kullanmasına muhtaç ise, Halife de öylece hakkın kullanmasına muhtaç olur. İşte o halife artık bir alet hükmündedir. Halk onu kendi iradesiyle hareket eder, zannederler. Halk, avam, o insan-ı kamili, kendi iradesiyle hareket eder, zannederler. Halbuki öyle bir şey yok. O hakkın kullanması altındadır artık. Oysa o hakkın iradesiyle hareket eder ve onu çevirip döndüren haktır. Nitekim ayeti kerimede işaret buyrulur. Ve onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Ve onları sağa ve sola doğru çeviririz. Kehf suresi 18. ayet. Ve onun için var edilmişlerde tasarrufu mübah kıldı ki onunla onu ondan men etti. Ve iman eden ile küfreden kimse arasındaki alışı onun kabzasında eşit kıldı. Ve bu kabza üzerinde açığa çıkardı. Yani Hak Teala... Halifeye aklın düzeni üzere şehadet mertebesinde tasarrufu mübah kıldı. Ve bu tasarruf zahir isminin hükümleri altında olur. Ve onun bu tasarrufu hakkın tasarrufu olduğundan batın isminin hükmüne göre halife tasarruftan men edilmiştir. Çünkü hakikatte halifenin vücudu yoktur. La mevcude illallah hakikati burada açığa çıkmıştır. İlahi halife yeryüzünde ilahi hazinenin emini olduğundan zahir ve batın isminin tecellileri alemin bütün zerrelerine halifenin kabzasından olur. Ve o kabzada, o kabzadan dağıtılır. Ve o ve iman ve küfür isimlere ait tecellilerden ibaret olup bu her iki işin gerekleri onların görünme yerleri olan müminler ile kafirlere taksim olur. Burada aslında i̇bn Arabi Hazretleri şunu anlatıyor. Alemde tasarruf halifenin, insan-ı kamilin alemde tasarruf yetkisine haiz olduğunu dile getiriyor. Alemde cereyan edecek her ne olay varsa Allahu Teala insanı kâmil kamil vesilesiyle onu sebep kılarak bu alemde tasarruf eder. Bu alemin yönetimi işte o insan-ı kamilin elindedir. Bu mevzuyu çoğu insan, insanın ı kâminin, hakikatinin ne olduğunu anlamayan insan burada kabloları kısa devre ediyor. Ondan sonra diyor ki şu görüşe i̇bn Arabi Hazretleri'nin bu görüşüne şirk diyorlar. Şirk diye itiraz ediyor. Olur mu diyor ya Allah bu alemi yönetmekten aciz mi? Haşa insan kâmil kamil yönetiyor bu alemi. Burada insanın ı den kastın ne olduğunu anlamayınca bu olayın şirk diye niteliyorlar. i̇nsan kamil... Allah'ın hükmünde falan. Tabi. Burada şimdi hükmü zaten ortak kabul etmiyor. Hükmü zaten aş aşikar ortada sosay icra ediliyor. Sosay -ı sosay -ı Buradaki insanın kamilin Allahu Teala bu alemi sünnatullah kanunu gereği mertebe mertebe bir sebepler dairesinde alemdeki olayları cereyan ettiriyor. İşte alem, alemin direği dediği insanı Kamilli sebep kılarak bütün bu alemdeki cereyan edecek olayları onun üzerinden Allahu Teala icra yana, ediyor. Tabii ki, o da alem. O da hayalet olacak. işleri yönetenlerine han olsun. Böyle ayet Tabii işleri yönetenler olması hasebiyle burada işte insanın kamil devreye girmiş oluyor işleri yönetenlerden. Tabii ki çünkü Allahu Teala bakın işleri yönetenler burada insanın kamilden adeta dağıtım olur. İnsanın kamil buradan alemde cereyan edecek olayların, hadiselerin teferruatını artık tasarrufunda, hükmü altında bulunanlar da dağıtır. Bu dağıtım neticesinde herkes her şey yerli yerince de şeyini bulur, yerini Allah, bulur. Allah bir zatı soruyor değil mi ya bu kadar... Allah ismi. İsmi, i̇smi. zatı soruyor. Evet onu geçen sohbetimizde işlemiştik. Allah ismi Zat'ın huzuruna çıkıp, huzuruna çıkıp demişti. Evet bu tasarrufuyla alakalı mevzuda. Burada işte insan kamil vesilesiyle onu sebep kılarak Allahu Teala burada alemde yürüteceği, cereyan ettireceği olayları nasıl cereyan ettirdiğini anlatmış oluyor şey Burada izah etmiş oluyor. İmanla küfür mevzusunda da işte onu dağıtında bir trafa olarak kullandığını anlatıyor burada. Devam ediyoruz. Ve küfür ile imanın dağıtılması ve onların görünme yerlerinden küfür ve iman eserlerinin açığa çıkışında onların alışı yani mümine imanının mükafatını ve kafire küfrünün azabını ulaştırma hususu halifenin kabzasında eşittir. Çünkü mükafat ve azap bu görünme yerlerinin hallerinden bir haldir. İman halini mükafat hali ve küfür halini azap hali takip eder. Bunlar hakikatte o görünme yerlerinin sabit ayınlarının hallerinden bir hal ve önceki hallerini takip eden sonraki halleridir. Bir itibar ile ceza ve azaptır. Bir itibar ile de haldir. Ve isimlerin tecellileri dolayısıyla görünme yerinin mahallerinin dağıtılması Halifenin kabzasından eşit olarak olur kabza el eh, yani eliyle olur. Onun aracılığıyla o sebep bulunarak olur. Herkes hakkını eşit seviyeden alır. Hiçbir kimseye hakkından ne fazlası ve ne de noksanı verilmez. Ve onu kararladı ve onun mülkünde geçmek için bir köprü tayin etti. Şimdi onu geçen kimseye ne mutlu. Yani halifeyi hakta alem, mülk aleminde ve melekut aleminde mekanlanmış kıldı. Asla makamından sarsılmaz. Ve onun mülkünde yani vücudunda mülk aleminden melekut alemine geçmek için bir köprü tayin etti ki halife zahir ismi ile batın isminin gereklerine göre o köprüden her iki tarafa geçiş yapar. Ve aynı şekilde halifenin tasarruf kabzasında bulunan müminler de onun manevi terbiyesiyle terbiye görüp onun mülkündeki bu köprüden geçerler. Şimdi bu köprüden geçip hakikat alemine ulaşan kimselere ne büyük saadettir. Aşk kapsasından kasıt zamanının eşsizi olan insanı kamildir ki büyük insan denilen güneş sistemimizin tamamının benzeridir. Nitekim Hak Teala buyurur. O Allah ki yedi kat gökleri ve yerden de onların benzerini halk etti. Talak 12. Şimdi hak hakikati dolayısıyla alemin aynı ve taayyünü dolayısıyla gayri olduğu gibi. Hak hakikati dolayısıyla alemin aynı ve taayyünü dolayısıyla gayrı. Taayyün olması açığa çıkan şeye gayri, buna da ne diyor? Ondan gayrı olduğu gibi insanın kamil de böyledir. Nitekim su hakikati dolayısıyla, şimdi örnekleme veriyorum konu daha iyi anlaşılsın diye. Su hakikati dolayısıyla buzun aynı. Buz. Su hakikati dolayısıyla buzun aynıdır. Ve taayyünü dolayısıyla gayrıdır. Buz şekil olarak serp serp Dolayısıyla şekil olarak suyla aynısı demezsin. Gayrı dersin. Ama hakikati dolayısıyla aynıdır. Ve bu taayyünler hakkın mutlak vücudunun tenezzülünden ve isimleri dolayısıyla kayıtlanmasından ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı bütün zemmediş, zemmedilmişler ile kötü ve fena şeyler varlıksal taayyünlere bağlanır. İşte burada şimdi bir yine e, idrak açısından bize bir hakikati açıyor burada. Yani aslında bu gözüken görülen her şey hakkın bir cihetten ayırıdır. Ama bunları sınıflarken şeriatın sınıflandırmasıyla iyi kötü, güzel çirkin diye sınıflandırma yapmışız ya. Çirkinleri o zaman ne yapıyoruz burada? Çirkin zemmedilmiş olanları, kötüleri ise ayrı tutuyoruz. Mesela kötülükler nereden biliyoruz? Kötülükler nefsinizdendir. Nefsimizden biliyoruz. Ama başımıza gelen iyilikleri, güzellikleri Allah'tandır diyoruz. Oysaki hepsi Allah katındandır. Şimdi bu mevzuyu açıyor burada. Evet. Her ne kadar ayette de ki hepsi Allah'ın indindendir. Hepsi Allah katındandır. Nisa 78. Nisa 78. Yani işlerin hepsi ona döndürülür. Hud iz 23. Ayeti kelimeleri gereğince bütün övgüler ve yermeler hakikatte hakka dönük ise de işte burada Allah indindendir meselesini açıyor. Böyle ise de sana iyilikten ne isabet ederse işte o Allah'tandır. Nisa 79 Ayeti celilesi gereğince övgülerin hakka ve ve sana kötülükten ne isabet ederse o takdirde o kendi nefsindendir. Nisa 79 Ayeti kerimesi gereğince de yermelerin kulun kesif taayyününe bağlanması lazımdır. Burada işte ilahi edep var. Yani yerilen şeylerin kişinin kendi nefsine bağlaması, övülen şeylerin, güzelliklerin, iyiliklerin ise Allah'tan olduğuna bağlanması mevzusunu Allahu Teala bize ayet ile öğretiyor, gösteriyor. İşte edep bunu gerektiriyor. Burada ilahi edep neticesi hepsi Allah katındandır diyoruz. Evet. Yaratma çünkü Hepsi Allah katındandır diyoruz. Katındandır, indindendir kelimesini kullandığımızda hepsi Allah katındandır. Allah'tandır derken güzellikleri, iyilikleri, başımıza gelen güzellikler ve iyilikler hususunda işte bu Allah'tan geldi bana, Allah'tandır kelimesini kullanabiliriz. Bu yerli yerine oturur. Ama başımıza bir kötülük geldiği zaman bu Allah'tan geldi bana demek edebe mugayir oluyor. Heh, katımızdan diyor zaten Tabii, Katımızdan bir musibet geldiğinde diyor İşte katımızdan kelimesinin içerisine giren nedir? Buradaki mertebeler giriyor Allah bir şeyi, murat ettiği şeyi açığa çıkarırken, yaratırken işte meleklerini kullanıyor Meleklerini sebep kılıyor Alemde e, burçları sebep kılıyor Alemde yaratmış olduğu diğer varlıkları sebep kılıyor Musallat ediyor kişiye onlar aracılığıyla neyi murat ettiyse Murad ettiği şeyin açığa çıkmasını şeytanı sebep kılıyor. Bu da şey, şeytan da şiş, sistem işliyor. İşte sistemin işlenişinde e, şeriata muhalif olan ya da yerilmiş olan kötü olan şeylerin vuku bulması neticesi biz bunlara o zaman e, kendi eğer kendimizi ilgilendiren bir husus varsa nefsimizden. Kendi nefsimize atıf yapacağız. Nefsimden kaynaklandı bu başıma geldi diyeceğiz. Ya da bunları genel manada değerlendiriyorsak bunlar Allah katındandır diyeceğiz. Mühitmen abi çetin bir mesele başlatıyor. makalede susmayı yarat ki diyor. Öyle bir şey var. Evet. evet. Fütüat dersinde işledik onu. onu ee, o ka kader meselesinde. Burada, ama şimdi İbn-i Arabi Hazretleri burada mevzuyu e, güzelce açmış, izah etmiş. Fütüat'ta daha detaylıca anlatıyor. Diyor ki burada bize Allah kendi huzurunda nasıl bir edep takılmamız gerektiğini ayetiyle belirtmiş ki Resulullah Efendimiz'in sünnetiyle de ortada. Yine buna örnek olsun diye belirtiyorum. Hz. İbrahim'in duasını Resul Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'den beyan ediyor. Hz. İbrahim'in diliyle hastalandığım zaman bana şifa veren sensin diye niyaz etmesi Hz. İbrahim'in burada hastalığı kendine izafe etmesi, kendi nefsine. Yani burada ilahi huzurdaki edep işte en çok dikkat etmemiz gereken mevzu. Bu hakikatleri idrak edip bu meselelere arif olsak dahi, işte arif bilsek bu hakikatleri. Bizim burada dikkat etmemiz gereken mevzu, iyilik ve güzelliklerle karşılaştığımız zaman bu Allah'tandır diyebiliriz. Allah'a hamdolsun böyle güzellikler ve iyilikleri Allah'tan geldi, Allah verdi diyebiliriz. Ona izafe ederiz. Bir kötülükle karşılaştığımız zaman veya nefsimizden kaynaklanan bir, mevzu ortaya çıktığında işte ya nefsimize izafe edeceğiz bunu nefsimizden kaynaklandı. Bu benim nefsimin kusuru. Nefsimden böyle bir hataya düştüm gibi Hz. İbrahim'in duasında bana ben hastalandığımda bana şifa veren sensin diyor. Hastalığı bile kendi nefsine izafe ediyor. Halbuki hastalık Allah katındandır. Değil mi? Allah'tandır demiyoruz burada. Altını çiziyoruz. Allah katındandır. O zaman her şey Allah katındandır. Ayette dediği gibi. Hepsi Allah'ın indindendir. Nisa 78. Nisa 78. Bu hakikat böyle anlaşılsın. Ama ilahi huzurda bu hakikatleri öğrenen Arif edep etmesi gerekir. Edebe riayet ederek konuşması gerekir. O zaman bazı meselelerde Allah katındandır. Bu bana Allah katından geldi demesi lazım. Ama güzellikler, iyiliklerle karşılaştığı zaman da Allah'tan geldi diyebilir yarat yaratanın olduğunu biliyor zaten. Tabii ki hepsinde biliyoruz. Hepsi hepsinde nereden geldiğini biliyor. Ama edep için Allah katındandır deyince direkt izafe Allah'a izafe etmiyor. Bakın nefse ilham eden şeytan da ilham eder. Melek de ilham eder. ilgili ayet var zaten bu mevzuda. Şimdi burada şeytan da ilham ettiği zaman nefse biz burada bu kelime burada işte Allah katındandır kelimesi yerine oturuyor zaten çünkü şeytan da Allah katın, katının içerisine giriyor şeytan. O şeytanı yaratan Allah değil mi? O zaman şeytanın nefse ilham edişi hepsi Allah katındandır. Ayetinin içerisine giriyor. Burada ilahi edepte bu kelimeyi kullanıyoruz. kara Karagöz oyunu zaten. İşin hakikatini anlayan, idrak eden için. Devam ediyoruz. Ve sana kötülükten ne isabet ederse o takdirde o kendi nefsindendir. Ayet-i Kerimesi gereğince de yermelerin kulun kesif taayyününe bağlanması lazımdır. Çünkü vücudun tenezülleri neticesinde efendi ile köle ayrılmıştır. Ve vitir yani tek olan vücut şef yani çift olmuştur. Ve kuldan zemmedilmiş şeylerin açığa çıkması hakka nispeten hikmettir. Kuldan zemmedilmiş şeylerin açığa çıkması hakka nispeten eğer hakka nispet edeceksek Allah katındandır diye bakışıyla bakacaksın. Burada bir hikmet vardır. Hikmete binandır diyeceğiz. Ve kula nispeten fena ve çirkindir. Kula nispetinde de fena ve çirkindir. Mesnevi'de şöyle geçer tercümesi. Kaza olması yönünden ben küfre razıyım. Bizim çekişmemiz ve fenalığımız olması yönünden razı olucu değilim. Küfür dahi halika nispetle hikmettir. Eğer bize nispet edersen küfür afettir. Halika nispet edersek küfrü o zaman hikmettir. Vardır burada bir, bir hikmet. Altında bir hikmet vardır diye bakmak gerekiyor. Eğer bize nispet edersen küfür, küfrü biz, bize nispet edersek o zaman afetle karşılaşmış olur. Şimdi varlıksal taayyünler yeryüzü cin, cinsinden mahluktur. Ve yeryüzü cinsi ise temizdir. Nitekim şeriat hükümlerine göre onunla teyemmüm olmuş. İnsan-ı Kamil'in taayyünü de bu temiz olan yeryüzü cinsindendir. İnsan-ı Kamil Allah zat isminin görünme yeri olduğundan ve zat ismi ise bütün isimleri toplamış bulunduğundan hakka ait sıfatlar ile halka ait sıfatlar arasında toplayıcı berzattır. Bundan dolayı Alış kabzası olan insan-ı bu berzah oluşu Hak Teala'nın temiz kıldığı şey yani yeryüzü sebebiyle onun kiri demek olur. Çünkü insanın kesif taayyününün gereği olan varlıksal sıfatları ruhani sıfatlarına göre kir ve pas düzeyindedir. Ve küfür ile imanın alış kabzasından dağıtıldığı, daha önce izah edilmiş idi. Şimdi mülkündeki köprüden dilediği vakit mülk alemine ve istediği vakit melekit alemine geçmeye kadir olan insanı Kamil'i Hak Teala terkip aleminde yani unsurlardan terkip olarak taayyün etmiş olan ve hitabı kabul edici olarak en güzel suret üzere tesviye edilmiş bulunan insanları tezkire minberleri yani akıl ve fikir minberleri üzerinde kendi marifeti tarafına davet edici olarak yerleştirdi. Ve akıllı olanları davet hususundaki çalışması etkili olmak üzere Hak Teala insanı kamili ilahi ilimleri ile teyit ve takviye etti ki mübarek kalbine ulaşan bu ilimler ile akıl ehlini ikaz eder ve inkar edenleri susturur. Ve Hak Teala beşeri suretiyle onun bahtına olan ilahi tecellilerini örttü. Çünkü insanı kamili beşeri taayününe bakarak bilmek mümkün değildir. İnsanı kamili beşeri taayününe yani suretine bakarak bilmek mümkün değildir. Onun için inkar edenler, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hakkında, bu nasıl peygamberdir ki yemek yer ve sokaklarda gezer? Furkan yedi dediler. Ve Cenab-ı Mevlana Efendimiz de Mesnevi şeriflerinde bu manayı beyanen buyururlar ki Mesnevi'de şöyle geçer tercümesi. Nebiler ile eşitlik davasında bulundular. Evliyayı da kendileri gibi zannettiler ve dediler ki işte onlar da beşer biz de beşeriz. Biz de onlar da uyku ve yemek kaydındayız. Onlar körlüklerinden bunu bilemediler ki arada sonsuz bir fark vardır. Bu yer hep darlık ve haset olur. Oysa o yer bütün ehad nuru olur. Hak olanların işini kendisinden kıyas etme. Nitekim arslan manasına gelen şir ile süt manasına gelen şir kelimeleri yazılışta birbirine benzerler. Şir Aslan manasına da gelir, süt manasına da işte birbirine karıştırma diyor bunu. Hak Teala hazretlerinin zuhur ile emrettiği şey hak Amar, hak amarifettir, Hak, hakka marifettir. Hak Teala Hazretleri'nin ile emrettiği şey hakka marifettir. Nitekim ve ben insanları ve cinleri bana kul olsunlar diye halk ettim. Zariyat 56'da buyurur. Liyabudun yani kul olsunları liyarifun yani arif olsunlar ile tefsir etmişlerdir. Çünkü bilinmeyen şeye ibadet olunmaz. Bilsinler, arif olsunlar, bilsinler gibi de tefsir etmişlerdir. Ve Hakka marifet ancak vahdeti vücut yani vücudun birliği sırrının insan nefsinde ve afakta açığa çıkmasıyla kamil olur. Nitekim ayeti kerimede buyrulur. Ayetlerimizi afakta ve enfüste onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara açıkça belli olsun diye. Fusilet 53 Yine sana yakın gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr 99. İnsanı kamil halkı hakka marifet, marifete davet edicidir. İnsanı kamil halkı hakka marifete davet edicidir. İşte bu marifeti, hakka marifete elde etmeye davet eder. Çünkü hakikaten onun zuhurunu emretmiştir. Fakat zevka yani bizzat hakikatini idrak ederek yaşamaya bağlı olan vahdeti vücut sırrının avama ifşa edilmesinden men etmiştir. Çünkü vahdeti vücut hakikattir. İşte o en üst mertebedir. Bu hakikatin sözler ile ifşa edilmesi zayıf akıllara sahip olanlar indinde yoldan çıkmaya ve şeriatın devre dışı bırakılmasına sebep olur. İşte bu vahdeti vücudu idrak eden kişi Allah muhafaza, ne oluyor? İşte yoldan çıkıyor bu sefer. Ne, yani idrak ediyor ama nasıl idrak ediyor? Henüz daha ayakları sağlam zemine basmıyor. Onun için bütün bu hakikati anlatırken... Ayakları hı? sağlam basan kişiler de insanlar yanlış anlayabiliyor. Bu yoldan çıktı diyebiliyorlar. Abiye... Onu bile zındık diyebiliyor ki, ayakları sağlam basmış olan zevattan olan Muhittin İbn-i Arabi Hazretleri bu yolun piridir. Onun hakkında bile zındık demişler. Burada Muhittin İbn-i Arabi Hazretleri bu eseri yazarken, Fütühaf'ta bahsederken çok güzel bir üslubu var. Bu üslubu benim çok hoşuma gider. Sürekli bu hakikatleri en üst perdeden anlatırken, sırları açarken perdeleri kaldırır. O, o zevke kişiyi erdirir. Daha sonra da benim tabirimle adeta şeriat tokatını yapıştırır. Der ki, kul kuldur, Rab raptır. İki mertebe asla bir araya gelmez. Bu düsturu asla unutmayacağız. Maalesef bu hakikatleri okuyup öğrendikten sonra bazı zümreler o zaman... Her şey alemde cereyan eden, vuku bulan her şey Allah'tansa, Allah katındansa getiriyorlar. Allah'tan Allah diyorlar bu sefer. Her şeyi Allah'tır'a çıkarıyorlar konuyu. Allah'la sapıtanlar var ve Allahsız sapıtanlar var. Her şey Allah'tır denilmiyor işte. Denilemez öyle bir şey yok. Allah şu hakikati iyice anlayalım. Kesinlikle ve kesinlikle yaratılmış olan bütün alem Allah'ın ilmindeki ilmi suretlerdir. Zat ile hiçbir bağ ve bağlantımız yok. Dolayısıyla şu alemde var olan hiçbir şey, ben de Allah'ım ya da Allah'tan bir parçayım ya da Allah'ın bir parçasıyım gibi iddiada bulunması muhaldir. Yani boş, mantıksız, yalandır. Aslı olmayan bir şeydir. Çünkü Allah'ın zatı ile irtibatı olan hiçbir şey yoktur. Bütün bunlar Allah'ın ilmindeki ilmi suretler. Bu hakikati her daim kafamızın bir köşesinde tutmamız lazım. Bunu tutarsak işte o zaman bu ayağa kayanlar gibi kayma mesabesine gelmeyiz. Allah burada korumuş olur. Allah bizi koruyor, korunanlardan eylesin inşallah. Bir ayağımız mutlaka şeriata basacak. Çünkü bu hakikatleri en üst noktada, en zirvede idrak etmiş olan Resulullah Efendimiz ki biz de onun yolundan gitmek gayretindeyiz. Onun anladığını anlamak, onun anlattığını anlamak gayretindeyiz. O nasıl ki hiçbir an şeriattan satmadıysa, ayağını kaldırmadıysa biz de onun ümmeti olarak Kesinlikle ayağımız şeriatta duracak. Gibi. Pergel gibi bir ayağımız şeriattan asla ve katağa kalkmaz. Eğer şeriattan kalktığı anda uçuruma yuvarlandığı andır o kişinin. Aynen. Ayağını şeriattan kaldırdıysa ben bu hakikatleri idrak ettim artık ben daim namazdayım deyip de namazdan namazı terk edip namazından sıyrılıp çıktıysa bir insan o uçuruma yuvarlandı gitti. Olanlar. O şeytanın oyuncağı oldu demektir. Bunun kesinlikle ve kesinlikle herkes böyle bilsin. Bunun hiçbir izahı yok. Bu tarz insanlarla karşılaşıp, hakkı, hakikati anlatan, anlatmakta olan zümrelerle karşılaşıp, onların meclislerinde bulunan kardeşlerimiz de varsa şayet bu sohbetlerimizi dinleyen, bu ölçüyü asla ve kat'a unutmasınlar, kesinlikle ve kesinlikle hakikati idrak ettiğini, anladığını, yaşadığını ifade eden insanın bir ayağı mutlak surette şeriatta bulunması lazım. Şeriatın hükümlerinden taviz vermeden şeriatı yaşaması lazım. Hakikati idrak ettiğini iddia eden şeyh, mürşid, adına ne dersen de, namaz yoksa üzerinde ondan ne şey olur ne mürşid olur. Kesinlikle o insanı takip etmesinler, o insanın sohbetinde bulunmasınlar. O insan alıp götüreceği yer Resulullah Efendimiz değil, şeytanın kucağıdır. Bu hakikati dinleyicilerimiz de böylece bilsinler. Her zaman bunu uyarmak, uyarmayı kendimize vazife addediyoruz. Her zaman bunu uyarmak için gayret sarf ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Onun için şeriat hakikatin zahiri, hakikat ise şeriatın batınıdır denilmiştir. Ve şeriat tevhide davet eder. Şeriat tevhide davet eder. Çünkü çünkü şeriat ikilik üzerine dayalıdır. Şeriat ikilik üzerine dayalıdır. Çünkü tevhid bir kılmak demektir. Ve tevhid için birleyenin ve birlenenin vücutları ve birlemek hususu gerekir. Bunlar ise kesrettir, çokluktur. Fakat ittihat tevhid gibi değildir. Onun manası bir olmaktır. Bu makam tevhidden daha yüksektir. Ve bir olmaktan maksat bakışları kusurlu olan kimselerin zannettikleri gibi hulul yani dahil olma değildir. İşte sapıtanlar orada hulul hululla dahil olmayla sapıtıyorlar. Böyle değildir. İki vücudun birleşmesi de değildir. Evahüddin Kirmani Hazretleri bu manayı beyanen bir rubaylerinde şöyle buyururlar. Aynı dönemde yaşamışlardır bunlar Muhtimikli Arabi Hazretleriyle. Bu da Anadolu'da bulunmuştur. Evahüddin Kirmani. Tercüme olarak şöyledir rubayisi. Bu yolda o kadar yürü ki ikilik kalksın. Eğer sen iki isen Seyri sülükte, kalk, sülükte kalksın. Sen o olmazsın. Fakat sülükunda çalışırsan bir makama gelirsin ki senliğin kalkar. Sen o olmazsın. Heh, burayı iyi anla. Sadece senliğin kalkar. Şimdi bu makam bir insanı ı kâminin hususi terbiyesiyle sülük ve mücahedeler neticesinde salik'in nefsinde açılan bir hal ve zevk olduğundan i̇nsan Kamil vahdeti vücut sırrının genele ifşa edilmesinden men edilmiştir. Fakat seçkinlere ifşa edilmesinden men edilmemiştir. Nitekim Ebu Hureyre buyurur ki Resulullah Efendimiz'in bazı sırlı hadiseleri paylaştığı sahabeden az sayıdaki sahabeden birisidir Ebu Hureyre. Resulullah Efendimiz dahi sahabe-i kiramın binlerce sahabesi olmasına rağmen sahabe-i kiramın içerisinde bu idrake, bu bilince sahip olabileceklerle bazı bu hakikat sırlarını paylaşırdı. Çünkü herkesin anlayışına göre hitap ederdi. Evet, şeriatın hükümlerini umuma, bütün sahabelerinin bulunduğu yerde umuma şamil olacak şekilde izah ettiği meseleler vardı. Ama bir de bazen sadece sırlı mevzuları anlattığı, hakikatleri herkesin anlayamayacağı, idrak edemeyeceği mevzuları anlattığı çok az sayıdaki sahabe vardı. Hz. Ebu Bekir gibi işte ee, Ebu Hüreyre gibi e, bazı sahabeler vardı ki Hazreti Ali, Hazreti Ali gibi tabi e, onların yanında ise bazı bu sırları açardı İşte bu Ebu Hüreyre buyurur ki diyor o sırlardan birine vakıf olmuş demek ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden iki kap ilim aldım diyor Ebu Hüreyre birini dağıttım. diğerini boğazımı keserler korkusuyla sakladım evet işte öyle sırlar var ki hakikate dair Hakikate dair öyle bir e, Allah'ın e, birliğine dair, tevhide dair öyle sırlar var ki eğer ki diyor bunlardan açmış olsam, izah etmiş olsam diğerini bu iki kap ilim alın diyor. Biri işte şeriat genel e, hükümlerle alakalı ilim. Bunları anlattım dağıttım ama diğerini sakladım. Eğer ki diyor diğerini dağıtsaydım boğazımı keserler korkusuyla sakladım buyuruyor. Tabii ki Hızır Aleyhisselam'daki mevzular yedir. Tabi. Aynı. İşte burada Ebu Hüreyne e, radıyallahu dediği gibi, buyurduğu gibi bazı hakikate dair sırlar var ki onlar artık herkesin umuma şamil herkesin önünde açılamayan sırlardır. Bunlar sadece ehline anlatılabileceği sırlar vardır. Çünkü ilahi yasak hikmete dayalıdır. Halkın tahammül edemeyeceği bir şeye daveti haklarında zararlıdır. Evet, eğer karşımızdaki insan kapasitesi, idrak düzeyi, seviyesi düşükse, onun idrak seviyesinin üstünde bir izahata geçmemiz hatalı olur. Eğer onun idrak seviyesinin üstünde bir izahata geçersek, onun e, belki hakikati öğretmek gayreti içerisine girmemize rağmen daha çok sapıtmasına, şeytani vesveselere düşmesine sebep olabiliriz. O zaman ancak bu hakikatler bu sırlı meseleler ehline açılması lazım. Resulullah Efendimiz'in de bu hususta sözü var. Yani ehli olandan o hikmeti gizleme diyor. Ehli olana zulmedersin. Ehli olmayana da hikmeti sakın vermeye kalkma. O zaman da hikmete zulmedersin. Onun için bu düsturu iyi bilmek lazım. O mertebeleri gözeterek hareket etmek lazım. Devam ediyoruz. Halkın tahammül edemeyeceği bir şeye davet, daveti haklarında zararlıdır. Onların daveti eserden eseri yapanadır. Eserden eseri yapanadır. Nitekim bu tarz davete ilişkin olan Kur'an ayetleri pek çoktur. Hz. Şehir Ekber bu davete işaret olarak buyururlar ki, Alemlerinizde olan göklere ve onların emre amade olan feleklerine bakmaz mısınız? Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Rad 2. Allah-u Zülcelal Hazretleri ki semavatı direksiz olarak yükseltti. Daha sonra arşa istiva etti. Ve güneşi ve ayı emre amada kıldı. Hepsi belirlenmiş bir süreye dönerler ve hareket ederler. İşleri düzenleyip idare etti ve ayetleri ayrıntılandırdı. Umulur ki Rabbinize kavuşmaya imkanımız ola. Ve denizleri doldurulmuş olan yerlere bakmaz mısınız? Yerlerden kasıt gezegenlerdir. Çünkü her bir gezegen yörüngeleri kendisini kuşatmış gezegenlerin yeri mesabesindedir. Ve onu kuşatmış olan gezegenlerin yörüngeleri onun göğsüdür. Onun için gök çoğul olarak söylenir. Ve yeryüzümüzün dörtte üçü denizlerle çevrilmiş olduğu gibi her bir gezegende de denizler vardır. Nitekim astronomi bilginleri birçok tetkiklerde ve görüşlerde bulunmuşlardır. Bahr-ı mescur doldurulmuş deniz manasına gelir. Çünkü yeryüzünün ve gezegenlerinin etrafı denizler ile doldurulmuştur. Ve dolu gemilere bakmaz mısınız ki onu taşıttığı ve imar ettiği şey indinde varlık denizinde icra eyledi der. Yani fülk, gemi ve gemiler manasındadır. Meşhun doldurulmuş ve sevk edilmiş manalarına gelir. Fülki meşhur, doldurulmuş veya sevk edilmiş gemiler manasındadır. Nitekim ayeti kerimede yani her birisi doldurulmuş gemi mesabesinde olan gezegenlere bakmaz mısınız ki ve min ayette şöyle mealen diyor ki gökleri ve yeri halk etmesi ve orada hareket edenlerden çoğaltıp yayması onun ayetlerindendir. Şura 29. Ve nasıl secde etmezler o Allah ki göklerde ve yerde saklı olanı çıkarır. Nem 25 ayeti kerimelerinde beyan buyurulduğu şekilde onun her birini bitkiler ve hayvanlar ile doldurularak vücut denizinde işlek kıldı. Bunların hepsi ayetlerden ve afaki yani dışa dönük eserlerden olup uyanıklık sahipleri bu eserler ile tesir edicinin vücuduna delil çıkartırlar. Ve yukarıda izah edilen o Allah ki yedi kat gökleri ve yerden de onların benzerini halk etti. Talak 12 ayeti kerimesinin yüce manası gereğince büyük insan olan güneş sistemimizin benzeri olarak yeryüzünden mahluk olan küçük insanda bir alemdir. Ve fertlerden her bir ferdinin göğü Aklıdır. Her bir ferdin güğü aklıdır ve onların emre amade olan felekleri de zahiri ve batini duyularıdır ve her birinin cisimsel sureti yeryüzüdür ve onların denizleri kalpleri olup su gibi akıcı olan türlü hatıralar ile doldurulmuştur ve her birisi doldurulmuş bir gemi mesabesinde olup maddi ve manevi şeylerle doldurulmuş bir halde vücut denizinde belirlenmiş zamanlarına kadar döner ve hareket ederler. Şimdi bu ayeti bu manada tevil ediyor. Bunların hepsi de ayetler ve enfüsi yani içe dönük eserler olup uyanıklık ehli. Varlığından zevk zevki yani bizzat hakikatini yaşama ile haberdar oldukları bu eserler ile tesir edicinin vücuduna delil çıkarırlar. Şimdi doldurulmuş gemi mesabesinde olan beşer fertlerinden her biri ümit ve korkudan ibaret olan ''İki ayak arasında hareket eder ki kadim sanatkar onların istidat lisanlarıyla gerçekleşen talepleri üzerine bir kısmına ihata edici ilim kalemiyle hidayet ve bir kısmına da delalet yazdı.'' Evet bunlardan bir kısmına kalemle hidayet bir kısmına da delalet yazdı. ''Hidayet ehli olan sağ taraf ashabına artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür zelzele yedi.'' Ve delalet ehli olan sol taraf ashabına da ve kim zerre kadar şer isterse onu görür. Zelzele 8. Beratını verdi. Kaza ve kader ve hidayet ve delalet bahislerinin burada ayrıntılı olarak anlatılması uzundur. Kaza ve kader bahsi Füsüsül Hikem'de Üzeyir Faslında ve hidayet ve delalet bahisleri de İsmail Faslında ile Hud faslında ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Oralara geldiğimizde bu konuları çok detaylı da işleyeceğiz. Zaten fıkıhta da ilgili yerler geldiği zaman kaza ve kader konularını detaylı açıyoruz. Hatta inşallah sadece kaza ve kader mevzusu ile alakalı levh-i mahfuz ve levh-i mahfuzun altında bulunan yazılıp silinebilen levhalarla alakalı müstakilen bir ders yaparız inşallah. Orada detaylıca işleriz onu. Şimdi biz İnsan için iki göz ve bir lisan ve iki dudak halk edip ona iki yol göstermedik mi? Beled 9-10 Ayet-i kerimesi gereğince zahiri ve batini duyularına hidayet ve delalet yollarını gösteren ve bunları ayırt etmek üzere basiretini ve akıl gözünü açan hakkın zatı için insan taata girişsin ve onun hakkında Kaza eylediği maddi ve manevi rızık yani tecelliler üzerine şükretsin, şikayet etmesin. Çünkü ilahi kazaya rıza lazımdır. Nitekim hadisi kutsi'de de benim kazama razı olmayan başka bir Rab bulsun buyurulur. Şimdi o rızkı bir takım sebep perdeleri arkasında örtmüş olduğu için ve insan kendi maddi ve manevi rızkının neden ibaret olduğunu ona ulaşmazdan önce bilemediği için onu güç yaptı. Ve Allah bir şeyi istediğinde sebepleri ona göre halk eder. Hadisi şerifi gereğince takdir edilen rızık zannetmediği mahalden her halükarda kendisine geleceği için ve Hak Teala kulu hakkında murat ettiği rızkın sebeplerini de meydana koyacağı için kolay yaptı. Nitekim ayeti kerimede buyrulur ki: Ey yavrum Muhakkak ki o bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu getirir. Lokman 16. Bakın bak, Rızık nerelerden nerelerden geliyor. Bu ayeti tekrar okuyalım. Hazreti Lokman'ın çocuğuna tavsiyesi. Tabi bize onun nezdinde. Ey yavrum muhakkak ki o bir hardal tanesi kadar dahi olsa Ve o bir kaya içinde Veya göklerde Veya yerde bile olsa Allah onu getirir Lokman 16 Rızık madem ki Sebepler perdesi arkasında saklıdır insan sebepleri Ortaya getireni müşahede etmek suretiyle Sebeplere teşebbüs ederek Kendisinde türlü türlü rızıklar Gizli olan defineyi katsın Yine burada Mevlana Hazretleri'nin bir sözü aklıma geldi. Onu da burada beyan edeyim. Konunun daha kamile anlaşılması adına Fih-i Mahfih kitabında e, dile getirir. Heyhat, şaşarım ki insanlara rızıkları peşinde koşar dururlar. Bilmezler ki rızıklar insanların peşinde koşar durur. Duygu. İşte bu rızık endişesine giren imanını, itikadını bir yoklasın. Hatta şöyle derler, yarının rızkı bugünden verilmez. Verilmez. Şimdi bakın burada bakıldığı zaman hiçbir peygamber evladına mal, mülk bırakmamıştır. Hiçbir peygamberin evladına bıraktığı mal, mülk yoktur. Bütün peygamberler güzel ahlakı, nasihat. tabii, güzel ahlakı nasihatı bırakmıştır. ilim bırakmıştır. İşte Ehlullah, Resulullah Efendimizin izinden giden Ehlullah da böyle yapmıştır. Malını, mülkünü daha hayattayken evladının hakkı olarak ayırmak istediği, vermek istediğini vermiş. Geri kalan Allah rızası için tasattuk etmek istediği kısmını da tasattuk etmiştir. Yani malı biriktirerek, bir yerde tutarak, depolama yapma, arttırmak için böyle bir e, infak etmemek gibi bir hal ehlullah'tan zuhur etmemiş. Ancak gelecek korkusu olan insan biriktirir. Çünkü Şeytan yine ayet, hangi ayet hatırlayamayacağım çünkü Şeytan sizi e, gelecek kaygısıyla kandırmasın buyuruyor Allahu Teala İşte yarınım ne olur ya yarın şöyle bir hal olursa Başıma bir hal gelirse ne olur gibi Düşüncelere girdiği zaman insan bu sefer eli sıkı oluyor cimri oluyor Allah için tasattuk etmiyor Aynen. Allah rızası için dağıtmıyor Aynen. Kendi ihtiyacı için ihtiyacını giderdikten sonra Ehlullah ne yapmış Allah rızası için kalan kısmını hep tasattukta bulunmuş bunu işte eğer ki günümüzdeki insanlar bu hakikatin farkına varmış olsa bırakın bunu e, malın zekatı olan zekatını verme hususuna bu Müslüman camia ülkemizdeki bu Müslümanlar dünyadaki bu Müslümanlar riayet etseler gerçek manada yani zekatın gerçek manada dağıtılmasına riayet etseler bu zekatı gerçek manada ihtiyaç sahiplerine dağıtmış olsalar bu ihtiyaç sahiplerinin sıkıntıları zaten gider, ortadan kalkar Allah zaten dengeleyiyor. Dengeliyor. dengeliyor. Muhtinip Nara Hazretleri diyor ki zekatını verirken şuna çok dikkat et. Evet. O malın diye gördüğün, benim malım diye gördüğün ve içerisinden hesap ettiğin, ayırdığın zekat olan kısmını verirken sakın ha işte ben kendi malımdan Allah emrettiği için bunu zekat olarak ayırdım ve bunu veriyorum düşüncesine kapılma. Evet. O mal zaten Allah'ın. Sen o malın emanetçisisin. Sana onun sırtına yüklemiş senin o malı sen taşıman için, götürmek için. Adeta aslında emanetçisin yani yük aslında bir yerde. De, yük. İşte o zaman ha şu manada Allah'a hamd et. Ya Rabbi bana emanet olarak vermiş olduğum bu malı üzerinden zekat vermeyi de nasip ederek yine emanetin üzerinden başkasının hakkı olan kısmı da. Beni vesile kılıp da ona ulaştırdığın için sana hamd olsun. Evet. İşte bu idrake varabilirse insan, başkasının hakkı olan. Çünkü zekat malı başkasının hakkıdır. O mal asra ve kat'a o zekatı verenin hakkı değildir. Sadaka da öyle. Sadaka farklı. Sadaka olayı biraz daha farklı. Ama zekat tamamen başkasının malı. Zekat, Allahu Teala oradaki o fazlalığı, yani zekat olan kısmı, ayrılan kısmı, başka insana ulaştır diye onun hakkını ulaştır diye sadece o kişiyi sebep kılıyor zekat vereni bu bilinçle bu şuurla o zekat veren verirse nur hala nur olur sevabına sevap katmış olur Allahü Teala'nın rızasına ermiş olur ama ben malımdan verdim zekatı şeriat emretmiş de onun için verdim düşüncesi varsa ha, şeriata uygun olarak zekatını vermiş ama hakikatte zerre kadar hakikati anlamamış hala ben diyor benim malım diyor buna dikkat etmesi lazım kişi Evet, devam ediyoruz. Rızık mademki sebepler perdesi arkasında saklıdır. insan sebepleri ortaya getirene müşahede etmek suretiyle sebeplere teşekkür ederek kendisinde türlü türlü rızıklar gizli olan defineyi kazsın. Çünkü hak Teala o defineyi cismani duvar perdesi arkasına koyarak örttü. Daha sonra insan kendi nefsine akıl gözü ile bakıp düşünsün ki yeryüzünden mahluk ve maden türünden olan ve kabir mesabesinde bulunan cesedine onun ruhunu ve manasını bağladığında o cesette nasıl hayat ve hareket açığa çıkardı. Evet şu bizim kabrimizdir cesetlerimiz değil mi? Elbisemiz yani ruhumuzu. Ve onu bir insan-ı kamilin terbiyesi altında seyri sülük ettirmek suretiyle ilahi sıfatlar ile donanmış olan ruhi eserlerini ortaya çıkardığı zaman onun nefsani sıfatlar ile kirlenmiş olan hayvani hayatını nasıl kesti? Evet, burada nefis tezkiyesi işte. İlahi sıfatlar ile donanmış olan ruhi eserlerini, işte ruhun kuvvet bulması diye anlattığımız mevzu. Ortaya çıkardığı zaman, onun nefsani sıfatlar ile kirlenmiş olan hayvani hayatını, işte bu da nefsi emmarenin sıfatları. Nasıl kesti? Ve onu bu suretle öldürdü. Burada tabii öldürdü diye tabir etmiş. Hakikati mahiyetiyle nefis öldürülmez. Yani nefsi emmareyi öldürdü kastediliyorsa kabul edilir bu söz. Hazreti Şeyh Ekber'in bu yüksek beyanları Allah onu hangi şeyden halk etti? Nutfeden sonra da ona kader tayin etti. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Bakın sonra o yolu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü. Böylece onu kabire koydurdu. Sonra onu dilediği zaman diriltecek. ABSE 17-18. 17 ile 22 arası. Tekrar okuyorum bu ayeti bakın. Bu, bu alan ayette bu kadar meal vermiş. Bakmak lazım tekrar o ayete. Ben tekrar okuyorum. İlk başta da tabii ki o da var. Ee, ön kısmı. İnsan oldu. O ne kadar çok nankör. Bakın. insan kahr oldu. O ne kadar çok nankör. Allah onu hangi şeyden halketti? Nutfeden Sonra da ona kader tayin etti. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. İşte daha önceki sohbette anlattık ya Resulullah Efendimiz'in Said Şakilik mevzusu. Hani Resulullah Efendimiz'e ee, diyorlar ya Ya Resulullah şimdi olmuş olan cereyan eden olaylar Allah'ın şimdi bizim hakkımızda takdir ettiği yazdığı mı? Yoksa önceden yazılanlar mı cereyan etmekte? Resulullah Efendimiz önceden yazılanlar cereyan etmekte. Dediği zaman o zaman biz bir şey yapmayalım. Madem her şey olmuş bitmiş biz bir şey yapmayalım. Dediği zaman hayır siz ee, çaba sarf edin. Size zaten hangi yol yazıldıysa o kolaylaştırılır buyuruyor ya hadis-i şerifte. İşte buradaki ayette de geçen sonra yolu ona kolaylaştırıldı. İşte yol hangi yolsa. Sahipse sahiplik yolu, şaki ise şakilik yolu ona kolaylaştırılıyor. Evet. Ve ayetin devamında sonra onu öldürdü. Böylece onu kabire koydurdu. Sonra onu dilediği zaman diriltecek. Abese 17-22 ayeti kerimelerinin batıni manalarını tefsirdir. Ve onu aydınlık kıldığı nur gaypları elbiselerinin şiddetli karanlığı örtüsüyle gizledi. Bu ne demek? Nur gaypları elbiselerinden kasıt beşeri taayyündür. Beşeri taayyün. Çünkü bu taayyünler zatın nurunun onların suretinde kayıtlan kayıtlanmasından ibarettir. Nitekim Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur 35'te buyurur. Bu taayyünlerin her birerleri birer karanlıksal perde ve örtülerdir. Çünkü nur latif ve bu taayyünler kesiftir. Ve bu kesif olan şey karanlıksaldır. Ve arkasında olan şeyin perdesi ve örtüsüdür. Ve nur gayetlerinin bu taayyün örtülerini ve perdelerini aydınlık kılması onları izafi yokluktan çıkarıp İzafi vücut safhasında açığa çıkarmasından ibarettir. Devamında ve görünmeyen ve görünen ayetlerini dost ve düşman üzerine delil kıldı. Cenabı Şeyh Ekber bu ifadede İsra 22. Biz gecenin ayetini görünmez ettik ve gündüzün ayetini görünür kıldık. Ayeti kerimesine işaret buyurur. Gece görünmeyen ayettir. Çünkü karanlıktır ve karanlıkta eşyanın suretleri görünmez. İşin aslında o eşya mevcut iken karanlık his bakışı önünde onları görünmez eder. Ve gündüz görünen ayettir. Çünkü nurdur. Ve nur kendi gözüktüğü gibi eşyayı da gösterir. Gece görülmeyen eşya gündüz de görünür. Şimdi burada ruh gündüze ve kesif taayyün geceye benzetilmiştir. Ruh gündüze kesif taayyün ise geceye benzetilmiştir. Bunlar görünmeyen ve görünen ayetlerdir. Çünkü cesedin karanlık hükümlerinin üstün gelmesi halinde eşyanın hakikatleri akıl bakışında görünmez olur. Ve ruhun nurani hükümlerinin üstün gelmesi halinde de eşyanın hakikatleri basiret gözü önünde açılır. Basiret gözü önünde açılıyor eşyanın hakikati. Şimdi cismani karanlık hükümler insanı, insanı hakikatlere vakıf olmaktan engellediği için düşman üzerine delil olan bir... Görünmez ayettir ve ruhun nurani hükümleri hakikatlere vakıf olmaya rehber olduğu için dost üzerine delil olan bir görünen ayettir. Daha sonra görünmeyen ayeti ara sıra nurlandırıcı kıldı ve bunun misali her ikisinin kürede karşılığı indinde ay ışığıyla aydınlanmış gecelerdir. Evet şimdi bunu izah ediyor. Yani karanlıksal olduğu için görünmeyen ayet olan kesif cisim görünen ayet olan latif ruhların aldığı nur sebebiyle nurani olur. Yani kendisinden ruhun hükümleri ve eserleri gözükür. Açığa çıkar. Ve kendisi de nur verici bir halde bulunur. Nitekim ay güneşe karşılık olup ondan ışık alışı yönüyle kendisi nurlandırıcı olur. Ve yeryüzünde tamamen güneşe karşılığı görülen mahallelerde bedir halinde olarak arzın ve karanlık olan mahallelerini aydınlatır ve o mahallelerin geceleri ay ışığı ile aydınlanmış olur. Evet. Bu hafta sohbetimizi burada noktalandıralım inşallah. Bir dahaki haftaya Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Mutunu alıyor musun İlmamcı? Sayfa 19. Sayfa 19'da kaldık. Amin. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahirete hasaneten ve qina azaben nar. Allahümme avfirli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minkum al-ammat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega. Nasrul haqq bil haqq vel hadi ila sıratüken mustakim ve ala alihi haqqa fadrihi ve miktarihi al azim. Subhan Allah'ı arani, Subhan Allah'ı mekanı, <Sessizlik> yağlamu mekanı, Subhan Allah'ı arani, ve selamu aleyk <Sessizlik> ya Rasulullah, selam ve selamu aleyk ya Habib Allah, selam ve selamu aleyk ya Sıyda Al-İvallin ve Al-Akhirin salawatu aleyhim ve aleyna ve selamun Mursalin, ve fatiha